Gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip uyardı. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O insanların kalplerinde olanları da tamamen bilir.